Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz Yusuf Aleyhisselam'ın kısasına inşallah devam ediyoruz. Bugünkü konumuz ağırlıklı olarak Yusuf Aleyhisselam ile Züleyha'nın arasına geçen olaylar. Mevlamız buyuruyor bizlere Yusuf Suresinde Sizi billah, bismillah. وَلَمَّا بَلَغَ eşiddehu. Yusuf Aleyhisselam bedenen akıl yönünden her yönden tam rüştüne erdiği zaman. Bu 18 sonra başlıyor. Kişi hem aklı gelişmesi e, duygundu ana gelmesi ona Mevlam buyuruyor hüküm ve ilim verdik hükme ve ilma hüküm karar verdiği bir şeyde isabetli olabilme bu işten gelen bir duygu yani gönül duygusu deniyor buna kişi bu duygusu çalıştığı zaman verdiği kararında isabetli olması ve ilma ilim ona verdik Mevlan buyuruyor İlim, iki tür ilim elde ediliyor. Biri okuyarak, dinleyerek, çalışarak veya deneyimlerle elde ediliyor. Bir de ilmi ledünni deniyor. Ledünni. Yani kulun hiçbir etkisi olmadan böyle o veriyor. Ledünni ilim. Bu ilim, öyle ilim ki muhteremler, bir kişi yıllarca okusa, yani hem de ilim sahibi kişi olsa, diğer kişiye de, ledünlü ilim, bir dakikada verilen ilim, onları çok ama çok aşar. Ledünlü ilim. gönülle bir anda bu verilir, günü bunu daha gerçeği bilir. Ve gizalike nezzin muhsiniğin, beraber yürüyor, bu şekilde, Yusuf Aleyhisselam bunları verdiğimiz gibi, muhsiniğini bu şekilde, bu şekilde, mükafattandırırız Muhsin'in Muhsin ihsandan geliyor ki ahlak güzel olan huyu güzel olan hüsün o anlamdan geliyor Bu bir anlamı da bunun kul Allah-u Teala'yı gibi Allah'a kulluk etme yani bir kişi eğer gafletten kurtulabilse Mevla'yı tam tanıyabilse ...ahlak iyi olabilse... ...o kişi bu gruba girmiş oluyor. Bu şekilde insanlara... ...herkese Allah'ta bir şey verir. Şimdi... yüzü varışan Hazretleri... ...biliyorsunuz... ...kuydan çıkarıldı... ...küre diye mısıza getirildi... ...orada... ...açık arttırma satıldı. Çünkü müşteri çoğalınca... ...öyle hafta satanlar... Bu tabii Mısırın ikinci adamı elinde kaldı. Birinci adamı hükümdarmış, bu onun baş yardımcısı. O elinde kalıyor, bunu Tayibine götürdü. Edete inşallah. Hamur Züleyha'ya bak buna iyi bakalım. Bu sıradan bir köle değil diye onu tembih ediyor. Yusuf Anaşam azetleri o zaman daha çocuk çağında gidi. Tabi gelişti. Delikanlı oldu. Yapısı, her şeyi bedensel yapısı insanların en güzeli. Öyle insan dünyaya gelmemiş, ondan sonra gelmedi, gelmeyecek. Öyle bir insan. Züleyha, iki türlü buna isim veriliyor. Zeliha da deniliyor. Züleyha deniliyor. İkisi de olmuş oluyor. Züleyha da o anda evli. Kolosu Aziz deniyor. İkinci adam Mısır'da evli fakat kız kendisi ama. Yani eşi adı miktarmış kolosu görüşemiyorlarmış. Mevlamız buyuruyor. Züleyha şimdi tabi hep yalnız beraber evinde köle evinde köle beraberle ve alternatif onu Züleyha murad eledi. Berabedet hulleti hu fey beytihâ an nefsi-i melâb yürüyor. Züleyha artık dayanamadı Züleyha. Hiç ayırmyana Yusuf'u. Tabın kölesi ama emrinde biri gidemez böyle. Hep onunla beraber Yeme beraber, evinde beraber, her şeyden beraber. Önceleri tabi dil sözle böyle şaka şeklinde onun sevdiğini belirtiyor. Yavaş yavaş böyle işte elinle okşa başlıyor. Hatta bir gün şöyle diyor Zülehe Yusuf Aleyhisselam'a Yusuf, ne güzel gözlerin var. Hiç böyle göz görmedim dünyada. Yusuf Aleyhisselam Ağlama başlayama. Yusuf niye ağlıyorsun? Azüle ya. Ben öldüğüm zaman kabirde etim derim çürürken bu gözlerim şürüyecek ve yuvasından çıkacak, dağılacak. O zaman sen benim kafatasımı görsüz hali görsen, benden ürpersin, korkarsın diyor. Azüle yine başka bir gün işte Yusuf ne güzel saçlarım var. İşte ne güzel yüzüm var böyle. Hep buna yakışmak istiyor. Yusuf Aleyhisselam hiç de orada olmayınca bir gün artık dayanamıyor artık. Dayanamıyor. Artık bütün her şeyi göze alıyor. Ve galle katil ebvabe Yusuf Aleyhisselam odasına giriyor. Giriyor. Tabi o gün için dünyada Mısır en gelişmiş ülke. Korusu da ülkenin ikinci adamı, yani her imkan elinde. Biraz o dönemde böyle. Yani köş, saray, emir hepsi emrinde. Züleyhanın en güzel şekilde giyiniyor, en şeffaf, ince. Yani edici erkeği en iyi şeffaf giyiyor. Bütün süsle ziyaretinden takınıyor. Yüzbaşı odasına giriyor ve galle katil evvabe girdiği gibi kapılarda kilitliyor. Burada evbab geliyor. Evbab, babın çol, bab kapı demektir. En aşağı üçte başlar. Arapçada çoğu. Demek ki en aşağı üç tane kapı varmış. Ya da daha fazla varmış. Bu kapı hepsini kilitliyor. Züleyha ve yarışıklık olarak kendini yere atıyor. Ve kalet heytelek diyor Hüsva vekalet diyor. Züleyha heytelik, bak ben sinlim. Senin için hazırlandım. Koş bana gel diye. Artık böyle zoraki üzerine davet böyle. O durumda kale. Resulü Aleyhisselam mücavap veriyor şimdi. Allah sığınırım ben Resulü Aleyhisselam. İnni Rabb'i hastene mesvahiye. O benim efendim. Yani korusu için Allah beni köle olarak aldı. Dilesi beni köle gibi en ağır işe kullanırdı. Beni burada en güzel yere yerleştirdi. Bana bu il yaptı. Ben ona ihanet edemem diyor. Tabi o anda Züleyha Müslüman değil. Yani o anda Mısır halkı Müslüman değil onlar. Yusuf Aleyhisselam ona yani Allah'tan korkarım yahut da haram demiyor da onlara bilmeyeceği onu o yönden yaklaşıyor ona o yönden. Yani senin kocan, benim efendim, beni satın aldı, bana bu iyilik etti, sen onun eşi hanı mısın haremisin, nasıl onu ihat ederim ben? İnnehü la yübrüz zalimler felah bulmazlar. fakat tabi Züleyha bunları duymuyor muhteremler yani duymuyor Züleyha artık Yusuf Aleyhisselam'a öyle aşık olmuş ki aklı filan baştan gitmiş artık böyle çılgın bir hale gelmiş artık bu sözleri duyamıyor bile hiçbir şey gözü görmüyor ve lekat hemmet bih bu defa yapışıyor Yusuf Aleyhisselam'a çekiyor de elini çekiyor ve hemmet biha Yusuf Aleyhisselam da ona belki kast edebilirdi, bak Melam buyuruyor, ''Levla enra bürhane Rabbi'' Yusuf o anda Allah'ın Rabbinin görmesi görmesiydi. Şimdi burada incelik var muhteremler. Tabi tamam, bu konuyu ben niye girin bu konuya? Kur'an-ı Kerim'de. Yani hikaye değil ama amacımız tabi. Amacımız, işin bir de perde arkasına bakmak. Şimdi önce Mevla'm buyuruyor Züleyha Yusuf'a saldırdı artık. Yani gelmesini bekleme. Saldırı tuttuğunu çekti. Yusuf Aleyhisselam tabi genç, delikanlı, Gayet suhatlı. Çalışmıyor, ezilmiyor. Sayada köşte büyüyor. O da insan tabi onda nefis var. Onda şefat var. Sonra hanımdan böyle bir şey Zoraki geliyor, hem de efendis sahibisi hanımda. O da ona meyedebilirdi ama velan buyuruyor. Ama Rabbinin bürhanını gördü. Nedir? Bürhan şimdi burada. O anda Yusuf Aleyhisselam Hazretleri eşyayı kemahiye gördü deniyor buna. Peygamberimizin bir duası vardır burada. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin peygamber dua ediyor. İşin bunda pek alakası şimdi. Allahümme erinil eşya'e kemahiye. Peygamberimizin duası. Evliyalar hep duayı okur olmuyorlar. Allahümme erinil eşya'e kemahuve. Allahümme ya Allah diye çağılıyor. Erinil eşya'e bana eşyayı göster. Nedir eşya türemler? Türk eşya kullanır bunu. Arapça yine eşya? Nedir eşya? Eşya şeyin çoğulu. Kuran şöyle geliyor, mesela, Vüa e la şeyin kadir, Vüa e şeyin Allah'ın kadirdir. şey, şeyin çolu eşya geliyor. şey nedir? şey de şayi şafilinden isme fulldür. Allah'ın dilediği bir şey, varlık anlamına geliyor. İşte Peygamber duası Allah'ın eşyayı yani bütün varlıkları bana olduğu ve gerçeğini göster. Yani bugün görüntüsünü değil. İşte peygamberler, evliyalar, Allah'ın salih kulları bu alemin varlıklara o göze bakıyorlar. Eşyanın hakikati gerçeği nedir? Şu anda görüntüsü önemli değil onlar için. Nedir bu eşyanın görüntüsü? Aslı nedir? Ya. İşte atom yundan muhteremler. Yani toprak maddeleri, elemetler, eşyanın aslı. İnsanın da aslı bu, erkeğin de aslı bu, kadının da aslı bu, çiğin de aslı bu, şeyin aslı bu. Demek ki bir peygamber, bir evliya, bu makama gelince, bu makama gelince, eşyayı kemahiye dönüyor buna. Eşyayı olduğu, gerçek hala şeyi görüyor. Nedir bunun aslı? Bir çek mesela. Çok güzel renkleri var. Hatta karışık böyle, farklı renkleri var böyle. Kokusu da var böyle. O kadar güzel. Nedir aslı? Toprak maddeleri Yani topraktan yaratıldı. Geçici olarak o görüntüye büründü. Yine dönecek, toprak olacak. Emre'nin bir şiiri vardır. Ete, kemiğe büründüm. Yunus diye göründüm Bak anlamış değil böyle. Ete kemiğe büründüm Yunus diye göründüm. Aslımız başka bak. Aslı insan başka mı Akdenizler? Bizim aslımız başka bakınız. Etkim bir yine değil. Bak, ne diyor? Ete kemiğe büründüm Yunus diye göründüm böyle diyor. Şimdi ruh hali insan dünyaya gelsin görünemez kişi böyle. Ruh maddi ötesi, şeffafdır ruhsaldır görünemez böyle şey soru ruza nehis olmadığı için ruh yemez içmeye çek etkilemez bu şekilde bariş. İşte 10 yüzyıl eser maddeleri Züleyha'nın gerçek kimliğini gördü anda. Yani toprağa yadı aşamalarını gördü, yine an toprağa dönüştüğünü, mesela sürülüp kokuştuğunu gördü anda bariş. Sonucu bir anda bariş. hayalinden geçti. Yani olacak neyse Aynı namı ver. Hayal değil, hayal değil. O züleng yaratılışı, ana karnındaki hali, oradan dünyaya gelişi, o bebekliği, çölükluğu derken bulunduğu görüntü, ondan sonra hastalığı, çöküş, ölüm, mezarda çürüme dönemlerini hemen göz önüne getirdi. Tabii aldığım o zaman aldığım o Teremleşti. Aldanmaz. Bir de. O anda tabi İsmail Aleyhisselam'ın işinde yalnız Allah'ın varlığı azameti tecelli etti gönlünde. Yani her şey, bütün maddeler boş. Hep bu görüntü, geçici görüntü bunlar. Hem de sürekli değişiyor görüntü. İnsan bazen mesela yeni doğan bir çocuk, kişinin akrabası yakını olabiliyor. Ama uzak memlekette. İnsan bunu bir görüyor, daha yürüyemiyor, kulahta daha, daha emekleyemiyor bile. Üç sen sonra görüyor kişi bunu, Aa ne zaman büyüdü bu? Yürüme, koşmaya başlamış. İnsan beş sen sonra görüyor, baya baya insan olmuş, delikanlı olmuş. İnsan zaman göre genci görüyor, yaşlanmış böylece. Nedir bunlar bakınız, İşte bunlar geçici görüntüler, şekiller bunlar böylece. Eşyanın kemahiyeti böyle. Aslı gerçeği. Aslı gerçeği. bunu gören kişi Allah'tan başka bir şeye hayır bağlanamıyor muhteremler. Yine gelelim insan nefsin'e. Nedir nefis? Nedir bu şevet muhteremler? Yani insanı tarihinin en büyük belası şevete gazap olmuştur. şeyvet gazap. Nefsin daha sıfatları da var ama ikisi en tehlikeli bunlar. Şehvet ile çok puşat yapılmış, yuvalar yıkılmış, şükürler yetim kalmış. Yine gaza bile öfke ile insanlar vurulmuş, kırılmış, dövülmüş, kara savaşlar olmuş. Gaza bile. Peki nefis nedir? Çünkü bir insan nefsine bilmezse Rabbini bilemiyor muhteremler. Yani i̇nşallah biraz ince konu yani tasavvufi konu ama bunu bilmeden bu olayı anlayamayız. Yani yalnız o göze bakan anlayamayız da olayı. Melekler yalnız ruhsal, varlık melektir, ruhsal. Meleklerin gönülleri gayet şeffaf, tertemiz, cam gibi parlak gönülleri. Hayvanlar yalnız nefis hayvanlar, ruh yok hayvanlarda Yalnız nefis Hayvanlar yandır, nefsan duygusunu peşler koşa hayvanlarda, günleri kap verandlı hayvanlarında. İnsana gelince, işte insan melek de hayvanın karışımı, karışımı. İnsanın gönlünde iki hali dönüşüyor bu şimdi. İnsanın göğün gönlü bir cama benziyor bu terimler. ki şeffaf iki yönü de. İnsanların gönlündeki bu camın bir yüzü kara, nefis olan tarafı. Deryüzü ruhsal yönünde yönü şeffaf. Neye benziyor bu? Ayneye benziyor. Dönüş Aslında ayna o da camdan yapılır. Eğer camın arka tarafında karanlık olmasa o eczare sürülmese ayna olmaz. Yani o aynada görüntülerin daha güzel algınlanması için Arkada bu tara kara olması gerekiyor. İşte insanın avamı, halk tabakası milletleri geçiyor. Neden? Çünkü insanın gönlü bir tarafı ayna oluyor. Bir tarafı kara, nefis olduğu için. İnsanların peygamberleri milletin peygamberi geçiyor, gönlü ayna olduğu için. İnsanın doğal yapısı bu. İnsanın gönlü bir ayna şeklinde olacak. Doğası insanın bu. Bir tarafı karanlık, zulümat, nefsani istek duygular. Diğer tarafı aynı gibi ruhsal yönü, parlak. Eğer bu nefsani duygular o aynanın bir yüzünü aşar da diğer tarafa sarkarsa ilk zaman tehlike oluşuyor muhteremler. Tehlike oluşuyor bu şekilde. Şimdi burada bir örnek veriyor evlular, muhteremler. Gök kuşanı örnek veriyorlar buna, veriyorlar insanın gönlüne gök kuşağını. Biliyorsunuz bazen gök kuşu olur böyle gökyüzünde, böyle yarım daire şeklinde öyle görünür. Aslında tam dairedir duruyor da yarım daire şeklinde görünür. Birkaç renk böyle, kırmızı, mor, mavi, işte böyle belir, ufuk da belirir. Bu nedir bu? İşte insanın gönlü buna benziyor, Evlullah'ın nazarında. Bu gök kuşağı ne zaman olur? Öyle olmaz. Güneşte bir olmaz. Güneş mutlaka aşağı inecek. Yani ikinden sonra. ikinden sonra bilir. Güneş aşağı inecek. Güneş'in tam karşısında kara bulut olacak. Karşısında olacak. Ve yağmurun sonra bu böyle görünür hale görünür. Eğer güneşin karşısında kara kapkara bulut olmazsa olmaz gökkuşağı. Güneşin ışınları ne yapıyor? Yağmur damlasına vuruyor. Arkasında karabut olduğu için güneştektir, oraya aks ediyor böyle, ışınları çarpıyor oraya böyle, gidiyor renk çıkar çıkıyor böylece. İşte demek ki insan da bu şekilde insan günü de ayna gibi, ayna gibi. İşte Züleyha Züleyha da mütherenler o gün için o dönemde Mısırın en güzel kızıymış o da. Gençliği, güzellik, böyle her türlü halleri, böyle hareketleri, yürümeleri, konuşmaları gayet böyle e, şehvani şekilde. Bu da en güzel kızıymış. Yusuf arşamazleri evet o anda peygamber değil. Ama İrassa döneminde kendisi tabi onun da nefis var. Onun nefis var ama demek ki ne oluyor? O yalnız nefis gözüyle bakmıyor, ruhsal gözüyle bakınca eşyan geçtiğini görünce, Allah adam ten görünce ne yaptı? Ondan sokumadı ona. Vestebakal <gülüyor> baba, ayet alı yokuyorum tabii uzamazlığımız için. Züleyha Yusuf'u tutup üzerine çekince, çekince Yusuf aleyhisselam Tabi hakikati gördü. Yani bir de orada o zinanın çirkinliğini gördü. Allah katındaki nasıl pislik olduğunu, nasıl bir nefsane bir aşağılık olduğunu onlar da gördü Yusuf Aleyhisselam. Elini çekti, elini çekti, kapıya doğru koştu. Veste baka, zülaya da hemen kalktı, o da kapıya koştu. Yani kalbi tutacak, yüzü kaçmasın diye. Adı çıldırmış, yani Züleyha ile bu iş yapacağım diye. O da koştu, kapıyı yutayım, kaçmasın diye. وَكَدَّتْ كَمِيْسَهُ min duburin Yetişemedi Yusuf Aleyhisselam'a. Yusuf Aleyhisselam, Aleyhisselam kapıya daha önce yapıştı, o da Yusuf Aleyhisselam'ın arkadan gömleğine yapıştı. Eteğinden gömleğine yapıştı, onu çekti böyle, nasıl çekmiş? İki aramış gömleğine böyle, parçalamış. Zelfa'ya sidi Tam o anda Züreyha'nın kapıyı açtı. Züleyha'nın kolusu da o anda oraya gelmiş. Kapıda buldu karşılaştılar Kalet. Şimdi Züleyha yarı çıplak. Gayet şeffaf ince giyinmiş. Gayet özenle yıkanmış, temizden süsüz ziye takınmış. Bu durumda Kules tabi kendisini görünce görünce yani Kulesi ona bir töhmette bulunmasın diye kadın değil mi? Hem ilah atıldı şimdi. Kale dedi ki ma cezae su en Kulesi'den sordu bir kişinin ehline, eşliğine hanımına eğer kudur yapmaya kalkışırsa yani şimdi Yusuf Arşama istiradi bakmıyor şimdi bence. Bir kişiyi Kolosuna söylüyor. Senin hanımına, eşimine, haremine eğer kötülük yapmaya kalkışırsa nedir bunun cezası? Bunu sordu ama bir de Yusuf'a baktı aklından geçti ki ya kocam Emir ve Hesuf'u öldürtürse şimdi? O an dayanamayacak şimdi. Ne bu sefer? İlla en yüz cene ev azabın eliyim. Ama dedi bu ceza ileri gitmesin ama ille en yüz cene sicin yani zindana atılsın atılsın veya dedi az daha elim yani kamçı dövülsün, böyle hakaret edilsin böyle ceza görsün bu kadar kalsın ama dedi ve yani davacı olduğu Yusuf Aleyhisselam'ın konusu bu durumu görünce kâle tabi konusu aziz deniyor Yusuf Arslan döndü baktı. Baktı ama Yusuf Aleyhisselam böyle bir şey beklemiyor. Beklemiyor. Ne dersin diye. Ona bakınca ki rağbet et an nefsi dedi. Hirâ. işte o. Yani hanımın o benim nefsimden yaralanmak istedi. O bana saldırdı. Odama girdi. Almaz durumu. O bu işleri yaptı. Şimdi tabi kolası ikarda kaldı şimdi. Hanım şikayet ediyor. Yusuf Aleyhisselam da hayır. Öyle dedi böyle böyle diyor. Tabi Rabbim şimdi bir verecekmiş tabi. Ve şehide şahidimin ehliha. Bunun üzerine zülhanın tarafından akraba yakın tarafından bir şahit orada şahitte bulundu şimdi. Şahit. Kim bu şahit? İki rivayetler. Bir rivayete göre Zülya tabi kızdı, çocuğu olmadığı için halasını ufak bebeğini almış da sevmek için o anda odadaymış adamı, ufak bebek, daha kurumdaymış çocuk böylece. O çocuk ona da konuştu. Tabi konuştu böylece. Bir rivayete göre Zülya'nın kulesine gelirken amca oğlu varmış. Fakat çok böyle akıllı, dirayetli, hükmünde kararlı bir kişiymiş, ağırbaşlıymış. O şahit yapıyor. Diyor ki Züleyhan Korusuna, kudemin kabulün. Sen diyor Yusuf'un gözüne bakma, sözüne bakma. Diyor, yani konuşan, şey Sen, hanımın sözüne bakma, konuşan öyle. Yani konuşan ya beşikçül konuşuyor, ya amcıl konuşuyor. Sen hanımının sözüne bakma, Yusuf'un gözüne bakma, Yusuf'un gömleğine bak. Onun gömleğine bak. Eğer Yusuf'un gömleği önden yırtılmış, parçalmışsa gömden fesat hakat o zaman işin doğrudur. Yani kendini korumak için sorma yapmıştır, gömle parçalarmıştır. Ve Yusuf o zaman yalancı dedi. Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa arkadan yırtılmışsa o Yusuf doğrudur, hanım yalancıdır, buyurdu. Tabi bunu söyleyince, dön bak Yusuf şöyle böyle, önüne baktı, gömleğinde yurttık yok bu şekilde böyle. Arkasına baktı, Kudde min dubrin, Bahsetti ki, gün arkadan parçalanmış, yani demek ki kaçarken yakalanmış, tutuyor, çekiyor. Yani doğru, Kale innehu min keydikün, Döndü hanımına şimdi. Bu sizin dedi hilenizi de böyle. İtirazınız yani kadının işi bu. E, ileri gitmedi hanımına karşı. Neden İleride gitmedi? Tam ifadesi bunları araşıyorlar muhteremler. Zaten koruyuluk iş görünü yapamamış hanıma karşı. Yapamamış. adı miktar daha kendisi bulunduğu için görüşemezdi için. Sonra en güzel bir kızı almış. Kız ona duruyor. Eşli olarak duruyor gerçi, tabii süre şekilde. Bunun için ileri fazla gidemiyor. Yani şöyle diyor hanımına evet diyor, bahsin yalanı meydana çıktı. Yusuf'un arkadan yırtılmış. Demek Yusuf haklı bu işte, haksızsın. Arkadan sen çekmişsin. Bu senin hilen. İnne keide künni azim. Sizin diye hileniz çok büyüktür diyor. Yani sizin gibi kadınların. O tip kadınların böyle, İsrail kadınların hilesi, tabi salih'in değil, azimdir diyor. Yusuf'u, şimdi su dönüyor. Yusuf'u, ey Yusuf diyor. Bakın burada vav çek, çekiliyor, Yusuf diye. Açtık bu şekilde. Yusuf'u, ey Yusuf, sen bu işten çekin. Yani sen bu sırada kimseye aşma. Bu sırrı sen sakla, duyulmasın burada kalsın. Vesabül Zembik dünya dönüyor. Sen de bu suna istiğfar et. Yani af dile. bunun için. Sen bu şey halkanın suçlusun diyor hanımına da. Bu şekilde ancak demek elden bu bölgeyi korusun o anda. Elinden başka bir şey gelmiyor o anda. Bu şekilde yapıyor. İşin duyulmasını istemiyor da. Yani bir Aşran da reisli yüksek makamda olduğu için de halkına utanıyor, duyulmasını istemiyor. Hanıma sen bu işlerin teybet yaptır işine. Pişman ol buna. Bu işi artık bir daha tekrar yapma. Yusuf'a sırama sen bu geç diyor. Fakat tabii ne ilk başta bu törenler gizli sır kalmıyor böylece. Yani insanoğlu insanoğlu ille işindekini bir dökmek ister, içindekini dökmek ister böyle. Saklayamaz bunu böylece. Hatta şöyle bir şey vardır, fükre vardır muhteremler. Bir gün sürahi demiş ki bardağa, ah kardeş barda demiş. Sen olmasan içime kime dökeyim demiş. Yani içini dökmeyi isteyebileceğin insanına da böylece. Züleyha da tutamamış ağzını, tam ağzını, en gün arkadaşına bunu açmış Züleyha'da. Açmış bunu, tabi deren dostun dostu var, o da söyler dostlarına derlerden, bu şekilde bu Mısır'a yayılmış. Lököl Müslü Medine'de, Mısır'da bulunan kadınlar, konuşuyorlar ki, İmrâhü tül azizü tâhüdün an nefsihi, Şimdi toplamış kadınlar Mısır'ın ileri kadınları anlındır. Yani bugünkü deyimle ne diyorlar ona? Sosyete kadınları böyle. İleri gelen kadın toplamış kendi aralarında. Bak diyorlar işte Züleyha diyorlar. Bak Hazreti'nin hanımı. Yani ikinci adam Mısır'da. Her şey emrinde elinde. Evindeki bir köleye göz koymuş. Şimdi kadınlar yüzü varsa görmemişler ama. Tanımıyorlar, bilmiyorlar. Yani ne biliyorlar? Bir köle. Kenan ilinden gelen, Kenani deniyor onlara böyle, Kenan ilinden gelen, yani çölden gelen bir köle. Diyorlar ki, Züleyha gibi bir kişi, yani her bakımdan insanlığı, kişiliği, güzelliği, her şey olan bir kişi, üst tabak olan bir kişinin, evindeki bir köleye, Onlara göre tabi genelde köleler dışarıda yaşar, yaşarlar. Genelde esmer, kara, kurber, şükür olur köleler. Hayatta böyle geçtiği için. Onlar öyle tahmin ediyor Yusuf Aleyhisselam'ın da. Ve bu kadınlar zülayayı ayıplıyorlar. Kırıyorlar yani böyle yapacaklar. Kadı hubba diyorlar. Kadı şegafı ha hubba. Şegaf kalb etrafında zar. Buna kalbin şukufu deniyor. Züleyhan diyorlar, bu aşk, yani elindeki o köleye, onlara göre kara, kuru, çirkin köleye, Züleyhan aşık olmuş. Bu Züleyhan'ın aşkı diyorlar, kalbin zarını bir parçalmış, kalbin içine girmiş. Yani karasiyede olmuş Züleyha. Artık çılgın gibi olmuş. Fidara'ın mübinu biz diyorlar, bu işe sabı görüyorlar böyle. Ona yakışmaz diyorlar. Tabi bu, şimdi Mısır'da kadın arasında bu köylerle konuşulunca, şahil olunca, dağılınca, da kulana geldi bu. aleyinde kadınlar, böyle konuşuyorlar. Diye geldi. Ers-ileyhinde, Züleyha bu defa sordu. Kimler kimler konuşuyor? En çok beni konuşanlar tabii üst düzey diye Ya adamların hanımları falan falan konuşuyorlar. 40 kadınmış bunlar. Bunlara hepsine Züleyha bir daveti gönderdi. Git onları işte şu günü benim köşküme saymana davet etti. Yemeğe bir davet etti. Ve bunlara hepsine bir mütteki hazırladı. Hepsinin gayet güzel böyle o gün neyse o döneme göre konforlu oturuş şekilleri, burada melam bülüyor, müttekeğen, yani yaslanacak bir yer hazırladı onlara. En konforlu şekilde bunu davet etti. Bu kadınlara geldiler, Mısır'ın en ünlü kadınları, güzel kadınları geldiler. Bunlar tabi sofralara çıkarıldı, yediler, içtiler. Arkadan sıra geldi, meyveye sıra geldi. Züle hepsine bunlardan birer tabağa meyve koydu, hepsine birer de bıçak verdi. Kisiyim bıçak verip sen berleşi. Tabağı önlerinde, karınlar dövdüler, sofradan kalktılar, yaslandılar. önüne tabak meyvalı meyveleri, hepsinin de çok kisiyim bıçak. Tam kadınlar o bıçakla meyveleri kesin soyayım diye başladıkları anda. Huc alehinde ve kalele buyurdu Yusuf Aleyhisselam'a. "Ukhruc oh, alehinde çık Yusuf." Kanlarına buraya geldi. Süleyman tabii kölesi. Emrinde. Tamam o işe yanaşmıyor. Yani öleceğim şey yanaşmıyor. Emri dinliyor tabii ama. Yusuf çık deyince Yusuf Aleyhisselam da daha önce giydirmiş Züleyha. Şunu şunu giy de ya. Ona en güzel sene vermiş bu şekilde. Kalna yasalmışlar, kenak sobe ediyorlar, bir şey almışlar. Yusuf Aleyhisselam birdenbire kapıdan göründü. Fela ma reynehu ekber nehu belanlardan. Fela ma reynehu Yusuf Aleyhisselam gördükleri gibi kapıdan ekber nehu. Olan göründen muazzam büyüdü böyle, şaşalı büyüdü böyle Kadınlar belir, haşırlar bir kadınlar ve katane Hey diye hüne ellerini kesmeye doğru başladılar. Yani katane olsa şediziz bir defa kesme anlamına gelir. Kaptan ne şedele gelince tevhid babına geliyor, kesici için geliyor ellerine böyle doğrular böyleşe. Yani el otomatik var sanki mevsıver gibi mevsıver gibi bıçak çalışıyor fakat bıçak yine bunlar elme yine bunlar ellerini kesiyorlar doğruyorlar gözü Yusuf aleyhisselamdan böyleşe. Öyle hayran kalıyorlar Ekber Nuh'u öyle muazzam büyük gözlerinde ve kulle şey diyorlar. Haşinillahi muaza beşere haşa bu diyor bir insan değil bu. Yani böyle bir insan olmaz. Ya yani bu kadar güzel tabii birden peygamberlik nümmet nur olduğu şey üzerinde bir de o nurun güzelliği böyle, ahla güzelliği böyle. İşi her şeyi güzelliği ve şekilen de insanların en güzel olduğu için onu gören kadınlar şaşırıyorlar. onlar. Haşillahi mehaza beşerâ Bu beşe insan değil bu diyorlar. İlla melekün kerim. Ancak bu Allah kadar kerim, güzel melek bu diyorlar böyle. Ancak melek olur bu şekilde, insan olmaz diyorlar. Şimdi Züleyha diyor ki, Yusuf, tamam sen kenar çeke bakar şöyle diye. Çekiliyor. Dönüş züleyha kadınlara. Lüm tünnenifi Bakınız diyor Siz Yusuf'u görmemiştiniz diyor O ne oldu bilmiyordunuz diyor Beni lem ediyordunuz lem Lev Kınama Kınama ötesinde Aşırı ayıplama anlamına göre öyle Size benim de işte elindeki bir küresine aşık olmuş Artık kalbin zarı çatlamış Aşık kalbine girmiş Zülay'a tamamen artık sapıltmış, mevcut olmuş, konuşuyordunuz, alemi konuşuyordunuz. Bakınız diyor, siz Yulanda bir defa gördünüz, daha iyi görüştüğünüzde diyor, elinize bakınız bakayım diyor. Yine bakıyorlar, kanlar, kanlar içerisinde böyle. Kanlar içerisinde. Ben diyor bakın, yıllarca beraberim diyor. Nasıl diyor ben ona sabrederim diyor. Nasıl ben ona sabrederim diyor. Ben o nefsi istedim diyor. Fesasam. Evet diyor. İstek benden geldi. Ona ben saldırdım. Hala bu niyetimdeyim diyor. diyor. asama O masumdur. O bana şey yapmadı. Şimdi, şimdi züleyhe. Yusuf'a oturuyor kenarda. Veleyim lemyefâl ma amruhû diyor şimdi. Eğer bu Yusuf diyor. Ona emrettiğim yapmazsa, istimale getirmezse, benim olmazsa, leus cenenle, elbet onu diyor, zindan atırım diyor, zindanında. Ne diyor Dedik, zindan O zaman zindan demek yer altı, yer altında mağarayı bir yer böyle, yer altında e, güne hiç görmeyen bir yer böyle, güneş görmeyen bir yer. Afif, çok hafif bir ışık. Yani akşamıza gibi hafif ışık gelebiliyor, gün üzere bile gelebiliyor. Oturdukları yer toprak, yatı yer toprak böylece. Zindan. o için zindanları. Sonra zindanın tabi o dönemin zindan başları var, adamları varmış. Böyle sürekli böyle kamçılama, dövme, hakaretme, aşağılama. Böyle susuz böyle. Kur ekme veriyorlar. Öyle diyor şimdi Züleyha yanında. Kadınlara söylüyor. Eğer benim emrettiğimi yapmazsa, benim arzumu yerine getirmezse, benim olmazsa, leyyus ne burada. Lam ve geliyor burada. Elbette, elbette mutlaka onu zindere attıracağım diyor. Veli yekûnen mine sâgrîn. Bak şu an diyor sarayda köşte yaşıyor böyle. Kral gibi şu anda böyle diyor. Her şey emrinde. Bu diyor zinaten dönecek. En aşağı insan olacak orada böyle diyor. Yani dövülecek, sövülecek, kamçılanacak, aç kalacak, topu atacak, böyle olacak böyle diyor. Bunun üzerine orada onlar, bütün kadınlar döndürüyor Yusuf Aleyhisselam'a. Ya Yusuf, bak bu haklı diyorlar. Senin karşısında bir kadın dayanamaz böyle diyorlar. Gizliğini yeni getir böyle diyorlar. Hepsi birden böyle kadınlar. Yani kadınlar tabi burada kadını kullanarak böyle. Ve kadına da zevk alıyor. Zevk alıyor. O havaya bürünerek 40 tane kadın hepsi yönden su Yusuf ama İlle sen bu işi yap Yusuf Aleyhisselam şey ne yapacak muhteremeler? Köle. Kaça kaçamaz. Kaçamaz. Ölüsü ölemez. Tabii öldüremez kendisinin de. Ne kalıyor? Tek onun için seçeneği şu var. Ya zindana girme yok fil yapma aşık olmuş kale Yusuf hem Allah dua etti rabbi sizni iley rabbi ey benim rabbim el o zindan dedi zindan bana çok daha sevimli ya rabbi zindan daha sevimli bu kadınan benim çağırdığı fiilden o fuhşiyattan buna gitmekten size ya rabbi Zinanı tercih terjedin ya Rabbi. Eğerse onların bu hilesi benden şiirmezsen, başta bir kelime kullandı: Azbu ileyhinne. Ya Rabbi korkarım, benim de gönlüm onlara meyledebilir. Yani dayanma gücüm tükenebilir ya Rabbi." dedi. Şimdi muhteremler, peygamberler beşler. Beşler insan yene böyle. Peygamberine tabi şefkat var muhteremler. Ona eleniyorlar ondan tabi çocuğu oluyor. Peygamberlerine tabi şefkat de var, evladına karşı mesela ana baba karşıya, onu da beşler böyle şey. Onların tabi ruhsal yönleri bunu engelliyor, engel engelliyor. Fakat bak, aleyhisselam, Ya Rabbi. Eğer sen bu kadınların hilesini benden çiğirmezsen, yardım etmezsen bana yarabbi...'' Eğer yarabî, sen benim zindanı attırmazsan...'' bak tek seyirin zindan işine. Başlıyor böyle şey. Zindana girecek, güneş görmeyecek böyle, havasız böyle, karanlık topraca, toprak yatacak böyle şey. Kur ekmece böyle, 15 bir aylık kurumuş ekmek kalacak bir parça parça artan ekmek gelecek onlara. Orada Hicabı'ndan dövülü süvülecek. Ya Rabbi eğer o zindana seni artırmazsan Ya Rabbi diyor. Korkarım gönlüm meyledebilir. Ama yaparım demiyor böylece. Yani gönlünün meyilden bile korkuyor. Korkuyor böylece. Ondan korkuyor. Ve ekümminel cahiliyin. O zaman ben Ya Rabbi cahillerden olurum diyor. Yani ancak bu işi kim yapar? cahil yapar. Hangi cahil ama? Allah bilmeyen. Yoksa hocalık değil muhteremden böyle. Araçı bilen, bilmeyen değil böylece. Efendim şefiyatın alim o değil muhteremden. İlim değil böylece. Buradaki cehalet Allah'a bilmeyen Allah'tan gafil olanlar böylece. Gafil olanlar böylece. Bir konu bununla ilgili olarak aklıma gelir şu anda. Bir kötü kadın gene. Başka bu tabi konu, bir kötü kadının birisi, bir Müslüman, erkeğe böylece nasıl kandırmış, evini almış buna. Yatacaklar, huşanı, gayrimeşrı tabi. O kadın da meğersem putperest kadınmış. Tablında bir putu varmış kadının. O putunun da ufak bir timsali şekli de odasına, duvara varmış şimdi bu kadın soylu tam zamanlar bir örtü alıyor gidiyor putun örtüyor onu örtüyor sonra yatıyor da. şimdi bu Müslüman kişi ona soruyor kadına neye onu örttün sen e, ben onu takınıyorum benim Rabbim ilahım o diyor o bana bakarken ben bu iş yaparım diyor hemen genç uyanıyor Müslüman mı? uyanıyor Ya diyor. demeysem tapundan bir taş başlası ağaç parçası, her neyse diyor. Ondan çekiniyorsun, bu işin gözü görü yapamıyorsun, benim Rabbim istiyor beni görüyor. Benim Rabbim, âlimen Rabbi, benim Rabbim diyor. O anda kendine geliyor, titreyen başlıyor, böyle korkmaya başlıyor. Şimdi kafana soruyor, peki sana ne oldu? Onun durumunu anlıyor böyle şey. Benim Rabbim hayır kayyum benim Rabbim diyor. Yaradan Rabbim diyor, benim Rabbim diyor. Mülk onun. Her şeyi görüyor. Merdan biliyor böyle diyor. Ben nasıl bu işi yaparım deyince bu da de bak kadın da herhalde Müslüman oluyor muhtemelen az cemaatim böylece. İşte bak şey bu Müslüman Hazretleri o zaman diyor bu işi yaparsam cahillerden olurum bak. Cahillerden. Yani Allah'ı unutan olurum böyle diyor. Evla doğusu kabul etti. Rabbihüm es'alüh keydehü inne alim. Böyle an بيقول Allah Hüseyin, duasını kabul etti. Ne duası? Zindana girme. Bakın onun duası Yusuf'un alemlerine bak. Yani buraya bak çok ince mesela muhteremler. Böyle ruh nefis çatışıyor. Allah rızası ile Allah'ın gazabı böyle çatışıyor. Dünyanın ile ahiret çatışıyor. Yusuf'a ne yapıyor burada? aldan azasını tercih ediyor böylece. Yani Allah'a razı kazanması için zindana girecek, dövülecek, aşağılanacak her şey olacak, onları tercih ediyor. Allah'a dua da ediyor bence. Demek ki yani bizler de müslümanlar tabi bu şekilde değilse bile bizler de hangi konuda olursa olsun demek ki dünya ateşi çatıştığı zaman, çatıştığı zaman eğer Ayeti tercih etsek, o anda görünüşte, zahirde, görünüşte belki bir şey kaybederiz dünya açısından. Belki zarar göreceğiz. Bütün bunlara rağmen demek ki ayet tercih edersek erhamdaki kişi kadarmış oluyor mütealliler. Süme beda lehü min ma ra'ül ayati. Sonra ne oldu şimdi evlam buyuruyor? Züleyha Kolos'u Artık bu tabi duydu artık, açıkçası oldu bu şekilde böyle. Artık bu artık gizli kalma açıkçası oldu böyle, Herkes bunu duydu. Herkese tabi duydu, duydu. herkes bunu duydu duyunca Şimdi Züleyha oturuyor Kolos'undan beraber, ne yapalım? Ne yapalım? Şimdi herkese tabi Züleyha'da kabaltıyı biliyor. O onu tövmüyor, cinah, temetiyorlar, ediyor, onu Tabi da bunu kabullenmiş duruma geliyor şimdi, hak nazarında. Geliyor karar verdiler leh cönnü ki bir zamanda bizim atamızdan dediler bu karar verdi karı koca bir zaman hattahin yani halk bu olayı unutuncaya kadar halkın dinlen bu söz çıkınca, düşünceye kadar dediler bizlere Yusuf'u zindana atalım dediler yani o suçluyormuş gibi o saldırmış gibi kadına o bu suçla tutamış olarak atan eller ve atlar muhteremler. Atlar Aleyhisselam'ı. Tabi o elbiseyle çıkarıldı. Böyle zindan şeylere böyle en eski be yırtık, mıtık şeyleri böyle gidirildi, Elleri bağlandı. Ayaklarına hatta zincir vuruldu. zindana geldiler, gardiyanlar geldiler. O zaman güvenlikine bakış görevliler. Allah bunu zindana götürürler. Ve halka böyle duyuldu ki Yusuf işte Züleyha'ya göz koymuş ona işte böyle böyle yapmış derlerinden halka böyle yapıldı. Hem iftiraya uğratılarak zindine atıldı. Yusuf Aleyhisselam'ın tabi zindan hayata başladı muhteremler. Kader böyle gidiyor böylece. Kader Cetak böyle gidiyor böylece. Hayata başladı böylece. Yusuf Aleyhisselam zindana girince ne yaptı orada muhtemelenler? İşte peygamberler, sıddıklar, büyük veliler onların imanı hiç sağstılmadı işte böyle. Hiçbir arada. Yusuf Ağaşı Ar Tanrı'da girince sanki köşte imiş gibi aynı ahlak böyle, aynı güler yüz, aynı tevane sabırla oraya girirdi. Orada bulunan mahkumları şey bir baktı onlara. Tabi artık onlar çekilmiyorlar. Sabırsız böyle. İsten halinde böyle çılacaklar mahkumlar. Çekemiyor artık böyle. Onunla ilgilendi. Onlara sabır tavsiye etti. Hasta yanına gitti. Başını sıvazladı. Onlara sabır tavsiye etti. Onlara güzel konuştu derken. Şimdi zindan başı bu durumu gördü. Zindanın başı. Gördü bu durumu. Çağırdı. Yusuf gel bakalım dedi. Odası aldı. Su selamı otururlar, konuşmaya başladılar. Zihinden ama varsa Aleyhisselam'ı görünce, onunla biraz konuş, sohbet edince, zihinden başında gönül ona meyletti. Yusuf Aleyhisselam işe geldi, şöyle dedi, Yusuf dedi, eğer istersem, ben seni bırakırım şu anda dedi, dedi, böyle abi dedi. Kisabe olmaz böyle dedi. Ama, ben seni almak istemiyorum dedi böyle şey. Yani sen burada zihinden senle kadar ama, kendini zindana muhakime bilme. Benim misafir olarak kendini billedi. Sana ben başka muamele yapacağım ama sen buradaydı bu şekilde kaldı dedi bu şekilde böylece. O da kaldı muhteremler. Yusuf Aleyhisselam'ın bir kısada daha ilave edeyim şu muhteremler. Yusuf Aleyhisselam zindana girten sonra. İki kişi daha zindana geldiler, iki kişi. İki kişinin biri kralın, esas kral başkayım hükümdarın başıymış. Kralın biri meşrubatçısı. Krala çeşitli meşrubat yaparmış, götürüp eller ikram edermiş. Diğeri de kralın ekmekçisiymiş. Özel krala ekmek pişirip ekmeği bir gümüş tepsiye koyup götürüp takdim edermiş böylece. İki kişi Kralın gözesiymiş bunlar. Her zaman olduğu gibi o dönemde de muhteremler kralı öldürme isteyen bir grup çıkmış. Kralı öldürüp suikastlı kralı öldürüp tahta geçmek isteyen yani darbe yapmak isteyen bir grup varmış. Bu grup ne yapıyorlar şimdi böyle? Kralı nasıl öldürürüz? Bu nasıl başarırız diye tabi plan, proje, araştırma yapılıyor. En sonunda bu iki kişiyi kandırıyorlar. Şerbetçiyle ile ekmeçliği kandırıyorlar. Diyor ki bunlara, biz diyorlar size diyorlar zehir veririz veriyorlar. En kuvveti zehir. Bunu veririz diyorlar. Meşrubatçı yaptığı şerbetine zehri koyacak. Ekmeçli ekmeği zehri koyacak. Kırabuşa öldürülecek kardeşe bunlara büyük ödüzler veriyorlar, gösteriyorlar, peşini de veriyorlar, azam paralar ve bu darbe başlığı olursa bundan Hüsran Bakan gelecekler şimdi bunlar. İkisi kandırmışlar bunların. Bu şerbetçi, meşrubatçı ve hazamış meşibatını elloh zehir paketini alıyor. Paket neyse artık nasıl bilmiyorum tabi. Onu tam koyacak meşibatına. Ee titri var mı yeli böyle? Vicdanı var mı işin Ben diye bundan ne kötü gördü hükümdardan? Hayatta en rahat makamdayım beri diyor. Onun gözdesiyim diyor. Para bu bol, her şey bol diyor. Niye ben muhihante bu bulunayım? Diye yapamıyor bende. Vazgeçiyor. Normal yapıyor müşibatına. Ekmeci ekmececi katıyor ama böyle Onda vicdan yokmuş bende. ekmene katıyor. Şimdi yemek vakti gelince yemek getiren başkaymış böyle. Ağaçlı yemekleri koyuyor tepsiye götürüyor. Götüren bırak önüne koyuyor. çekip bekliyor kenarda. başı şerbetlerini koyuyor. Neyse meşrubatları koyuyor. Bekliyor. Ekmeği ekmeğini koyuyor. Bekliyoruz. Şimdi hükümdar oh! ekmeği koparıyor. Bir lokma ekmeği koparıyor. Tam ağzına götürecek. Tabii ki başı durumu. Hükümdarım yem o ekmekten. Neden onda zehir var? Söyler diyor ki hükümdarın şebete zehri var. Onda da içme. O da ipadeşim ben önce. Peki diyor şimdi hükümdar, at ikisini zindana. İkizme zindana atıyorlar. Bunun üzerine oradan birkaç tür hayvan getiriyorlar böyle, fara, mara, şun, fran getiriyorlar belirce, hayvana getiriyorlar. Tabi o zaman robotur yok, Tahlil yok. Canlı tahlil olacak şimdi o zaman. Şimdi. Ekmeği hangi hayvana yemişse ondan biraz sonra muazzam sancı kırılıp hayvanlar bile kırılıp ülül olur, zehirmiş. yerilmiş. O meşrubatı içine bir şey olmuyor böyle normal bunlar böylece. Sonra insana veriyorlar, insan bir şey olmayınca tabi durum anlaşılıyor işin belli, anlaşılıyor. Şimdi inşallah size hafta inşallah. Şimdi bu ikisi de içine giriyorlar, meşbuachi da ekmek içine giriyorlar. Bunlar rüya görüyorlar bunlar. Rüya görüyorlar inşallah. Yusuf Arasılım diyorlar ki ya Yusuf diyorlar sen diyorlar bak çok salih kişisin, güzel insansın böylece halim vakti güzel yerin her şeyin güzel yerinde. Rüya tabiri bilir misin diyorlar. O da bilirim söyleyin diyor. Onu rüyalarını söylüyorlar. O yorum yapıyor. İnşallah hafta yokuna gelir inşallah muhteremler. Yusuf Arasılım'ın zindan hayatı oradan çıkıp Tekrar tahta geçmesi. Liyadana Fatiha.